ve niyetle kusur alıyorsun. Öbüründe bir ne yapıyorsun? Duş. Nereye gidiyorsun? Duş almaya gidiyorsun. Kusur mu oluyor? Değil. Değil. Yani niyetle ne yapılıyor bu? Ayrılıyor. Kusur insanın temizliğidir. Dinin senden istediği bir vecibedir. Bunun yerine ne yapılması? Getirilmesi gerekir. Eğer doğru anlaşılmazsa hükümler toplumda mesela Kur'an'ı cünüplere alınabilir mi? Okuyabilir mi? Yani yaşamış olduğumuz toplumda ne elini alabilir, ne okuyabilir, ne mescide girebilir, doğru mu? Evet. Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında böyle bir şey yok. Çünkü müşrikler pisliktir, o kadar dür Devbe suresinde ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından, Allah kendisinden razı olsun,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 Geçen hafta anlattığımız gibi ben de pek durmayacağım. Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunamaz ayetinin uzun sebebi ise farklıdır. Ona e, cinlerin ne malum haber getirmediği, ama, getirmediği manasında e, ayete ters olarak inmiştir. Yani onların sözüne binaen Allah kitabında ona temiz olandan yani Cibril'den başkası levh-ı ne yapamaz? Dokunamaz ayetini indirmiştir. Evet kardeşlerim.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 Eşiyle cinsi münasebet yapsa, hani halk arasında tutma deniyor ya, eğer menisi gelmezse usül ne yapmazdı? Gerekmezdi. Ama Mekke'nin fethinden sonra bu hüküm değişmiştir. Sünnet kertiyi, sünnet kertini geçti mi usül nedir? Vaciptir. Ama maalesef hala günümüzde fırkayı dalleden bir tanesi bu ameli işler su gelmedikten sonra usul gerekmezler. Hangi fırka biliyor musunuz? Onu? Evet, şia fırkası. Hala buna binaya usul almazlar. Ermeni gelmişse usul alır. Halbuki karın üstünde gelen rivayette Ayşe annemiz diyor ki Allah kendisine razı olsun. Bir erkek bir kadının dört bacağı arasına çöktüm usul vaciptir. Evet. Su gelse de gelmese de bu hükümlü olmuştur mesk olmuştur. Evet. İmzan olmasa da cima'dan dolayı usul gerekir. Kafir Müslüman olunca sahabelerden Kays bin Asım'ın kıssasını biliyor musunuz? Kays o zaman müşrik birisi. Allah Resulü ve vesselam onu mescidin direklerine bağlıyor. Her gün geliyor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 Hemen kardeşinizi çözün, gidin kuşlektirin gelin diyor. Ve bu da gösteriyor ki bu nas bize nedir? bu Müstul rivayetidir. E, bu da dedi bir insan imana girdi mi ne yapması gerekiyormuş? Odestetmesi gerekiyormuş. İsterseniz hadisin devamından nakledeyim. Sonra diyor akabinde yemeğe oturduk diyor. Biz korkuyla diyor sahur yani yeni iman etmiş kardeşimize bakıyorduk. Çünkü kıtlık zamanıydı diyor.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 Demek ki insanın ruhunun değişmesi yani iman veya küfür ehli her şeyini ne yapıyormuş değiştiriliyorlar. Allah hepimize hayır versin. Bizi de neslimizi de imandan ayırmasın kardeşlerim. Yine kardeşlerim guslun gerektiği haller vardır. Ay hali ve loğusalığın kesilmesinde ne vardır? Kişinin gusledip ibadetlerine başlaması gerekir. Hayızda gün var mıdır? Kaç gün hayız görür de sonra temizlenir? Var mı öyle bir? E, e, hiç, öyle yok. Fazla, e, tabii erkek olduğu için sallaması gayet normal. E. Yok. Hayızda o kadının şey kendisi bilir. Gün yoktur. Bir kadın bir ayda iki kere de hayız görebilir. Bunu kadın kendisi bilir. Hayız kanıyla hmm. ilk derste hatırlayacak olursanız istihazer kanı neydi? Farklıydı. Birisi siyah kokulu. Birisi de neydi? Kırmızı. Ee, kırmızı ve kokusuzdu. Eğer siyahsa, kokuluysa bu nedir? Hayız kanıdır. Bu kaç gün geliyorsa o kadın nedir? Hayızlıdır. O kesildikten sonra onun ne yapması? Hüsletmesi gerekir dedik. Ne zaman hüsleder? Yatsıdan yatsıya. Hemen mesela ayrıdan kesildi. Ne zaman? Bittir. Ne dedik? Bittiği saat neyse kadın bunu bilir. O anda ne yapacak yıkanacak ve ibadetlerine güçlücük başlayacaktık. Ama bizim halk arasında yine e, sarmad herhalde konular. Benim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yo, ya, uyku gelince de herhalde, herhalde sarmadı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, bizim halk arasında cahilane. Hani demin de kardeşimiz dedi ya e, secdede köpeğin secdedir gibi. Bu nedir?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 İstihaze ise yani hastalık dediğimiz kansa Aleykümselam Aleykümselam Aleykümselam. Aleykümselam. Bu bir hastalık kanıdır. Canım nereyi istiyorsun? Tamam. Zayıfların yanına oturursan tabi benim evet. Bu nedir? Allah <gülüyor> Resulü Aleyhi Selam. Sabahı bir gusulle, öğleyle ile birleştirip bir gusulle yatsıyla akşamı birleştirip bir gusülden kılmasını ben tercih ederim diyerek istihaze yani hastalıkları gelen bir kadın da ne yapacak? Bu şekilde gusülederek ibadetlerini yapacak. Bu da oralarda gerekir. Ayrıyeten kardeşlerim Cuma günü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette ne diyor? Cuma günü gusületmek ergenlik çağı olmuş olan herkese vaciptir diyor. Cuma günleri, bayram günleri Müslümanın, gücü yeter Müslümanın ne yapması? Kusret etmesi gerekir. Evet. Kusülde iki şey vardır dikkat etmemiz gereken. Birincisi niyet. ikincisi de bütün vücudu yıkamak. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali e, dediklerimi mi seyreder mi? Ölür. Ha, önemli, Tamam. Önemsizlere kalır. Gelen kimin kapıdan tamam, Damadı Ali diyor ki, e, gusülde diyor, saç diplerim diyor kuru kalacak diye diyor. Senin için önemli değil. Çünkü bir <gülüyor> <gülüyor> düşman kesildim diyor. Yani elkekte bir kıl dahi ne atmayacak, kuru kalmayacak. Çünkü cücü çıkmaz diyor. Fakat kadın örgülü ise saçı, onun örgüsünü açmakta nedir? Bir sıkıntı yok. Üç avuç suyu veya dibine dökmesi nedir? Yeterlidir. Fakat hayızda, loğusalıktaysa bu müstesna orada ne yapılacak? Çözülecek. Onun da saçların dibine kadar su ne yapacak? Gidecek. Çünkü ondan yıkanabilmesi için. Bunu anlatabildim mi? Bu sütülde bütün avret mahalli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 Allah Resulü nasıl yapmışsa o şekilde tarif edeyim. Hani olur ya birisi kutar banyoya toprak çamur getirir, karısıyla dövüşür diye diyorlar. Sonra üç kere ağzına su verip aynı abdest alır gibi çıkarır, burna su verir, yüzünü yıkar, kollarını dirseklerine kadar yıkar, sağsun kafaya mest geldiği zaman mest etmez, komple olarak yıkar ve çıkarken de ayaklarına su döke, mescidine gider. Ne yapar? Ya. Namazını kılar. Allah Resulü'nü sallati ve selamı'nın guslünü Meymuna annemiz, Ayşe annemiz böyle tarif ediyor. Yani Allah Resulü'nü guslü budur. Bir de gusül alma şeklini anlatır sahabeler. Allah Resulü sallati ve selamı'na 3 avuç su yeterli diyor. sahabe diyor ki benim saçlarım uzun. 12 senden de uzun diyor. Eğer namaz kılmayacaksa cünüplükten guslettiğinde avret mahalliha 3 avuç su dökerek bütün vücudunu ovarak ne yapardı? Çıkardı. Bu da gusüldür. Yani niyet ederek yine gusle niyet ederek natür guslü alabilir. Bu da kafanızı karışmasın. Bunun detayına fazla girmeyeceğim. Evet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 Birçok rivayetlerde ki geldiği için söylüyorum. Ayşe annemiz diyor ki ben, ne ben ne Allah Resulü asla birbirimizin avret mahalini görmedik diyor. Bu zayıf rivayettir. Amin edilecek bir rivayet değildir. Bir karı koca aynı kaptan veya birlikte banyo yapmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Yine kardeşlerim bu e, her cimadan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gusül aldığı sabittir, gusül edebilirsiniz. Yine demin de dediğimiz gibi e, istihaze kanı gören bir kadının sabahı bir gusül, öğleyle nikindiği cem yapıp bir gusül, akşamdan yatsıyı cem yapıp bir gusülle kılabilir. Yine hadis-i şeriflerde e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insanı bayıldıktan sonra ayıldığında, kendine geldiğinde ona bu fethedirim sözünü ne yapıyoruz, görüyoruz. Ayılan, bayılan bir insana da bu söz ne yapılabiliyor, yaptırılabiliyor. Ve o yine Bukhari'nin üstün başta olmak üzere bütün hadis kitaplarında görürsünüz. Hadis şerifte e, Nazar'dan bahseder.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 uygulayacağı neymiş, ee, sahabenin birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, babam diyor ölüm döşende, sekaret içinde. Ne oldu ki diyor, sapasağılım, ey Allah'ın Resulü diyor, babama ettiriyorduk diyor, perde arkasından. Falan da diyor geçti, aa ne kadar beyaz telini dedi diyor, babam yıkıldı diyor. Hemen Allah Resulü ve Vesselam bu sahabeye emrediyor, gusül ettiriyor, onun suyundan da nazar değilen e, nazara uğrayan insana abdest aldırılıyor o suyundan adam ayağı kapıyor, hiçbir şey kalmıyor. Bunun da ilacı neymiş, koymuş, o da ne yapacakmış, gusül burada da ne yapıyormuş, gerekiyormuş. Evet, demin de dedik müşrik bir kimseyi def etmekten dolayı da ne gerekiyor, gusül gerekiyor. Ali geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah kimseye bu acıyı e, tattırmasın. Babam Ebu Talip öldü. Ne yapayım diyor. Çünkü ayet-i kerimede ne olur, evet. Müşrik olarak öldüğü tescillenmiş. Evet. Git bir yere def eş, oraya defnet. Sonra da buslet. Gel diyor. Bu da niye gösteriyor? Demek ki bir cenazeyi veya bir müşriyi defnetti mi? süt gerekiyor. Başka kardeşlerim kim diyor cenazeyi yıkamışsa ne yapsın? gusletsin. etsin. Taşıyansa abdest, abdest, abdest. diyor. Orada <gülüyor> da ne yapıyor? Gusül gerekiyor. Yine kardeşlerim hadis-i şeriflerde bayramlarda ve arife günler dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gusül etmemizi bize ne yaptı? Emretti diye rivayet gelmektedir. Yine ümre ya da haç için ihrama girmek üzere gusletme, Zeyd bin Sabit'ten gelen rivayette aleyhissalatü vesselam ihrama girmek için elbiselerini çıkarıp gusletmiştir diye Tirmizide geliyor. Yine Mekke'ye girmek için gusletme, İbn Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zua Zu, denilen bir yerde sabahladı, sonra orada gusleder, sonra da Mekke'ye girerdi diyor. Bunlar da Yapılacak amellerdendir. Şu an benim aklıma gelen bunlar. Sizin aklınıza gelenleri varsa hayır. evet. Demek ki kusül gereken neymiş? Birincisi ilk şah, ihtilam ya da cimada insan ne yapması gerekiyor? Kusül etmesi gerekiyordu. Evet. Kusül anladık mı? Tevhime geçelim mi? Çaldım. Sen biliyorsun değil mi Müslüm ne oldunca? Özetle bilmiyorum. Yok biliyorsun yani demin hani mezilen beni karıştırmışım <gülüyor> onun için demiştin. Yani. Bon Onu yine dinliyorum mezilen. Tamam. Şimdi defnedil sadece bir şey defnedildiği zaman mı uslanır? Bu nasıl olarak gelmiştir? Ehl-i Sünnet bunu itikat olarak almıştır. <gülüyor> sadece <gülüyor> müşkili defnettiyse yani babası olur, annesi olur götürüp. Ama Müslümanın defnedildiği zaman bir değil.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 cenazemizi kılmayacaksınız. Yani Cenazeyle ilgili kavga satmıyor. Evet. Teyemmüm. Bir şey. Tabi. Avletlerine bakmayla ilgili bir hükü var Bağmayacağım. mı? Bakmayacağım. Oraya. ha Nasıl kefenlenir dersen kefenlemeyi o şekilde ama yani izah edilir. Ama konumuz orada değil. Fakat soruyorsan e, cenazeyi yıkamada kardeşlerim ee, ne diride ne ölüde ne kadın kadına ne erkek erkeğe avret mahaline ne yapamaz? Bakın. Bakamaz. Ne erkek erkeğe ne de kadın kadına e, çıplak tenden aynı yatakta arada bir e, engel olmadan ne yapamaz? Yapalım. Yatamaz. Tek örtü altında. E, cenaze yıkamada ise kişi, yıkayan kişi sünnet olan eline bez dolayacak, eti hissetmeyecek şekilde ve kadının avret mahalli göğsüyle ayakları arasıdır dizleri. Oraya bir bez kefenden parça kesilir, örtülür. Erkeklerden ben çok kadın için göbeği üstüyle diz kapağı arasına da bez parçası örtülür. Ve kesinlikle avret mahalline erkeğin olsun, kadın olsun bakılmaz. Olsun. Allah razı olsun. Cihazayı anlattım da ben şeyi sordum İnsanın kendi avret yerine bakması unutkanlığa ve... Yok. Sadece tasavvufta.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 Böyle etti, şöyle etti, böyle etti böyle. Ben baktım, olmadı mı dedi, Oldu mu dedim? Ya bu da mı yanlış şahid? Ya Aynen böyle. Ben dedim şöyle, bu kadar. Bunlar yok mu dedi? Var mı dedim? Ya şu kitaplar ya canım. Kıyamı bu kadar basit. Hatta halk arasında ne derler? İki tabbi niyet mi derler? He öyle derler. Sırak, evet. Yere vuruyorsun böyle, elini silkeliyorsun. Böyle Eli bileklere kadar İbn Abbas'tan gelen rivayette. İzha e, böyle e, yapmanız e, sizin e, için e, nedir? Y, yeterlidir. Teyemmüm, e, Efendim? Usul ile mi yani? yerine geçer. Yani Usul gereken bir şey var ama su yok. Veya su var. Birazdan geleceğim şartlarına.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 Ee, yine bir gün Ömer'le Ammar, Allah kendilerinden razı olsun, hmm. hükmü bilmiyorlar. Buhari Müslüm başta olmak üzere nakleder bu rivayeti. Bir gün yolculuktan gelirken su bulamıyorlar kardeşler. İkisi de hayvanların yerde yuvarlandığı gibi toprakta yuvarlanarak yani suyla abdest alır gibi abdest aldıklarını anlatıyorlar. Aynen o Kıldırgacı şeyin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 Ama hükmü bilmeden ikindiyi tekrar kıldığı için ama Allah için ne diyor? Sana da iki icir var, yani sağlama almışsın. Ama Ömer'e de ne diyor? Sen doğru yapmışsındır. Ona tekrar kıl ne yapmıyor? Demiyor. Peygamber nasıl yapılıyormuş? Yere kuruluyor, herkes yapsın bak kendine. Yani görseldeki insana çok faydası var. İki kere yere iki kere ver böyle toprağa silki, bileklere böyle kırılır. Bunu yapacağımızın ortasında toprak olması gerekiyor Alimler en nihayetinde insan da topraktandır diyerek en son hiç kıpır kıbrdayamayan, kalkamayan hastaların duvara değemeyenini kendi vücudundan alabileceklerini söylemişler. Tuğlayla yapıyoruz. Tuğlayla. Toprakla. Toprak temizleyicidir. Duvar, tuğlayla. Aynı şekilde. Evet, bunu siz de aynısınız. Evet. Şimdi meşhur bir rivayet var. Hani yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder sözünün aslında altında yatan bir hadis-i şeriftir kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün seferdeyken bir yere işi icabı gidiyor. Bu arada sahabenin bir tanesinin kafası yarılıyor. Akabinde ihtilam olur namazın vakti geliyor bana ruhsat yok mu diyor herkes diyor ki yok sen gus edeceksin adam gus kafasının yarına su gidiyor ve ölüyor aleyhissalatü vesselam geldiğinde olay kendisine arz ediliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu öldürdüler onu öldürdüler Allah da onları öldürsün diyor cahilliğin şifası sormaktır sorsalardı ya Yara olan yere bir bez koyar, geri yanı yıkarlardı ve oranın mest olması nedir yeterli Şimdi buradaki bedduayı yanlış anlamayın. Bazı Şiialar hemen buradan tutuyor. Bak peygamber de asabına beddua etmiştir diye. Hayır. Allah Resulü'nün Aleyhissalatu meselenin önemine bilayet söylediği bir sözdür. Asabına öyle yeten, hasseten bir duası vardır. Allah'ım ben de Adem oğullarından bir Adem'im.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 yani çok az. Burada toprak senin için neymiş? Temizleyici. Yine Zilhicce'nin savaşında Amr bir su başında emir olarak gidiyor. Soğuk bir havada ihtilam oluyor ve teyemmüm ederek orduya namaz kıldırıyor. Sahabe geliyor, Amr'ı ne yapıyor? Şikayet ediyor. Amr bize cenabet olduğu halde namaz kıldırdı. Allah Resulü soruyor Ali ve vesselam Evet böyle mi yaptın? E Allah'ın Resulü diyor hava çok soğuktu. Ben de ihtilam oldum. Eğer husus etseydim ölmekten korktum. Allah demiyor mu kitabında kendinize zulmetmeyin? Ben de diyor teyemmüm ettim. Namaz kıldırdım diyor. ve Vesselam o kadar diyor güldü ki diyor. Ta azın işlerini gördük diyor. Bu da neyi gösteriyor? Su var. Her şey var ama hava çok soğuk. Orada ne yapabiliyormuş? Teyemmüm edebiliyor. Yine Bukhari'nin naklettiği rivayette sabah namazı kılınacak sahabe köşede oturuyor. Yani namaz çıktı, çıkacak böyle. Allah Resulü diyor ki sen niye namaz kılmıyorsun? Müslüman değil misin? E Allah'ın Resulü ben cünürüm pisim dedi. Toprak temizleyicidir. Ve hemen o ne yapıyor? Teyemme diyor namaz kılıyor. Akabinde diyor biz diyor bir kadına rastladık. Tırbaları su doluydu diyor.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 Suyu bulamadığında herkes zaten teemmül ediyor. Başka Aha, soğuk. Havak soğukken, biri için soğuk olduğu için soğukta olur diye soruyor. Yara üzerinde, duvar üzerinde. Evet, buralarda teemmül <gülüyor> olur. Teemmülüne benzer. <gülüyor> Abdest. Hani <gülüyor> derler <gülüyor> ya. İlim geldi. Evet. Hatta yuvatı esşek bozulur. Eshek suyu. Yuvatıklar suyu Evet, yapalım. suyu teyemmümü. Teyemmüm nedir? Bir lüksatıdır. Neyin lüksatıdır? var. Su olmadığı zaman Allah'ın bize temiz kıldığı bir şeydir. O olmayan oldu mu? Onun ikmi ne yapıyor? Al. Olabilir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Allah. Teyemmümün halini anladık mı? Yere vuruyoruz. Hoca cünüp olan kişi iyi biçebilir mi? Ramle girebilir mi? Temeneterek mi? Tempssiz teyemmüm. Cünüp olursa. Cünüp olarak namaz mı kılacak? İyi biçecek. Eee İbn Ömer diyor tamam. ki biz mescitte yatardık. Hatta cünüp olurduk arada yer içerdik diyor. Gider gusleter, gelir safa katılardık diyor. Cünüplüğün bir sakıncası iki namaz arasında yoktur. Ama namazı geçirmemek şartıyla insan muhakkak insandır. Muhakkak guslu gerektiren bir hal insan olması hasediyle başına gelecektir. Onun yemesinde, içmesinde, hareket etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Sadece namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez. Tavaf edemez değil mi? Sadece namaz kılamaz, Kabe'yi tavaf edemez, onun dışında her şeyi yapabilir. Ki oruç baklarına bakarsanız, Bukhari Müslüm başta olmak üzere kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cünüplükten dolayı diyor e, sabahlar, kalktıktan sonra husut ederdi diyor. Yani cünüp olarak sabahlar cünüplükten dolayı husut ederdi diyor. Yani bunda bir sıkıntı nedir? Yoktur onun için sadece cünüplük bunlara nedir? Manidir. Evet. Burayı anladık mı? Burası da iki namaz arası değil mi? Abi? Tabii geçmemesi lazım. Oruç tutamıyor mu? Cünüp olarak değil evet. mi? İki namaz arası hem oruç hem cünüp olur olarak. Mı? Çok zor. Çünkü beş vakit evet. namazın üçü geçiyor arada. Çok zor. Ama namaz kılmayıp da oruç tutuyorsa tabii. Onda bir sıkıntı yok.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 Allah Müslümanları böyle pislikten beri buyurdu. Evet. Maalesef fırkayı dallelerinde bunlar vardır. Ay hali olan hanımlar ilişki Kur'an'ın hükmüne gelince helal olduğuna inanırsa kafir ve mürted olur. Yani hayızlı bir kadınla cinsi münasebette bulunmak helaldir derse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 İstihaze kanı diğer loğusalık veya hayız kanı gibi nedir? Değildir. İbadetlerini onda ne yapacak? Yapacak. Hatta sahabe kadınlarından bir tanesi yedi sene bu hastalığa müptela oluyor. Biz namaz kılarken onun altına leğen koyardık. Düşünün. Evet. O kadar kadının ezası büyütmüş. Allah böyle hastalığı olanlara acil şifa versin. Evet. Geldik namaza, buraya kadar abdestten, usulden, teyemmümden, hayızdan, nifastan soğuz var mı? Buyur. Bir var. Birincisi, kusur suyunun özellikleri var mı? Sadece içecek su olması mi yoksa bunu biraz daha geçecek. İlk derste anlattık. Ee, i̇lk derste suyun üç özelliği vardır, evet. dikkat edilmesi gereken abdest ya da kusur alacak. Bir, rengi. İki, tadı. Üç, görünüş. Bunlar değişmeyecek. Eğer kokusu, rengi ve görünüşü değişmişse, o suyla ne kusül ne de abdest almayız. Peki. Iki. İkincisi, teğmüme te niyet ederken, normal kusül abdesti, suyla aldığımız, abdestle ettiğimiz niyeti mi diyoruz? Niyet zaten kalbi bir olaydır. Ben e, teğmüm te edeceğimde, Kalben zaten suyu bulamadığım için kalben niyetime der. Bismillah der. Kalbe. Üçüncüsü, Teğmur'da Teğmur'da. Bu üçteki net şeyler, ahlızılar bir eder. Doğru olarak temizleniyor. O namaza engel teşkil edilir. Teğmur'u almışsan yeterlidir. Temiz su gelene kadar sayılmış mı? almışsan yeterlidir.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 kılmasını tavsiye ediyor. Benim tercihim böyledir. Diyor. Yani burada kadına eza olmasın tipinde. Kolaylık olsun. Başka? Şimdi Hazreti eee sen bir şey dedim baba veyahut da bir kişinin bir kişiye yani, eli değememesi, ölüde olsun, hastada olsun. hastalıkta hastal demedim ben. Ölüyü yıkarken dedim ama hastalık içinde geçer nedir. Avret mahaline bakamaz. Haramdır. Temizlik yapacak ben kameradan şeyden sonra söylerim sana. Başka? <gülüyor> Sen de unutmayın. Başka? Cümmet üstten temizlenmek için anladın gusul okresini. Şimdi emin az önce tarif ettiğinizde dört başı mamur deniyor ya halk arasında. De kısa yoldan işte ağza burnu öp yıkanmayla olduğu zaman bununla namaz alınabilir mi? Zaten gusul baltlarında gelen rivayetlerde ben ikisini de anlattığımı zannediyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evet. namaz kılacağı zaman gusül aldığında kardeşlerim avret mahalini güzelce yıkadıktan sonra aynı namaz abdesti gibi abdest alır, kafaya best etmeye gelince mest etmez, komple bütün vücudunu yıkar namaza çıkardı Bu namaz için. Onun dışındaki sadece gusül gider. Onunla namaz kılınmaz mı? Öbürü sadece cenabetten çıkarır, usul getirir, namaz kılamaz. Abdest alırken avret mahalle dokunuyor mu? Kim e, abdesti alırken anlattık. Abdest buluculardan birisi de çıplak elle avret mahaline kim dokunmuşsa onun e, abdesti bozulmuştur. Başka? Dirken, Bütün vücudu o olarak çıkardı. Yani kuru yer kalmasın diye. Kavret manziri de aynı. Yok. Onu ilk başta yapıyor. Başka? Şeyh'im ya, şimdi o zaman rıpkün olduğuna dair hadisi yok mu? Yok. Kadın bunu kendi bilir. Zayıf diye bir ayet yok mu? Yok. Kendi bilir. Var ama zayıf olarak gelebilir. Kadın bunu kendi bilir. Sınırlama yok. 10 günde de olabilir. 15 günde de olabilir. Evet, bir dahaki hafta inşallah namaz bölümüne girelim. Bugün başlarsak yarım kalır. Ya da ben biraz uzatırım, sizi sıkarım. Ben sizi sıkmak istemiyorum. Evet, sevdiğiniz duayı yapmayın. Subhaneke, Allahümme, ve hamdike. Eşveden, la ilahe illa ette, estağfuraket ve ettele. Elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor>